Bugünkü dersimiz abiler derin bir ders. Ciddi anda ben kendi nefsime yapmaya çalışacağım. Çünkü nefis bu dersi dinlemek istemiyor. Elbette ben kendi nefsimle bunları konuşurken sizi de nefsimle olan derse ortak etmek istiyorum. Dersin ana başlığı Allah'tan bizleri uzaklaştıran şeylerden nasıl uzaklaşacağız? Allah'ı unutturan hallerden nasıl kurtulacağız? Yani bu gaflet hali, Allah var demek ayrı bir de ha varmış ya doğru yani Allah var mı? çünkü sonradan hatırlıyor. Varmış deyip yokmuş gibi yaşama hallerini ele alacağız. Aslında üstüne farz olmayanları terk etmen gerekirken üstüne farz olanları terk ediyorsun ya işte neden bunlar oluyor? Neden inandığım gibi yaşamıyorum da Yaşadığım gibi inanmaya çalışıyorum veyahut kendine sorman gerekiyor, neden bana bakıldığında ben Allah'ı hatırlatmıyorum? Artık öyle bir hal olmuş ki her yerim dünya kokuyor, nefsim de, nefesim de dünya kokuyor, üstüm başım dünya kokuyor. İşte bu hallerden ben nasıl kurtulacağım? Geçim derdin kadar, gelecek endişen kadar, ahiretini endişe etmiyorsan, Ebedi hayatını düşünmüyorsan, o yöndeki geleceğini düşünmüyorsan o zaman inşallah sen de bu derse ortaksın. Çünkü gaflet halini el alacağız. Gaflet hali nedir? Biraz da ona değineceğiz. İsmi... Evet, gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Gafir olan bir insan inşallah kafasına bu derste bir tokmak alır uyanır çünkü son virajdır. Eğer bir insanı diyoruz ya ölüm hakikati uyandırmazsa o adamı ancak kendi ölümü uyandırır. O uyanış da artık iş işten geçtiği zamandır. Çünkü öyle oluyor. Bugün iptal his nev'inden, hisler iptal olduğu için o gafletin sarhoşluğuyla insan uyanamıyor bir ömür ve en kötü en bataklık halleri dahi kendine miski amber zannediyor. Uyanır, kabre en yakın olduğu zaman uyanır ama iş işten geçer. Ve diyor dersi ibrettir. Belki gaflette olmayan, gafil olmayan, bir şeyleri idrak etmiş, ona göre yaşayan insanlar da o tehlikeye düşmesinler diye ibret alacakları bir derstir. Evet inşallah gafil olan kafaya tokmak ve bir ders ibret cihetinden bu dersi dinleriz. Evet. Çünkü ölüm topmandan önceki son virajı konuşacağız. Ölüm herkesi uyandıracak. Onda sıkıntı yok. Önemli olan ölüm sekeratı gelmeden önce uyanmak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hayatı dünya illa metaul gurur. Dersimiz bu ayet üzerinden gidecek. Buna yakın olan da bunu destekleyen de 7-8 tane ayet okuyacağım ben size. Ali İmran suresi. Bakın ayet kısa ve öz. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Dikkat edin bir kelime var orada hatta iki kelime var aldatıcı menfaat evet dünya hayatında bir menfaat söz konusu dünya hayatında bir menfaatimiz var ama diyor ki o menfaat yalancı bir tesellidir dünya hayatından gelen menfaat şuna benzer sana söz verir söz yüzünü takar nişan da yapar Evlilik masasına oturmaz bu dünya senin. Herkese nişanlanır, sözlenir ama evlenmez. Evet bir menfaat vardır ama devamı gelmez. Ve ardından bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur. Böyle bir aldatıcı menfaati vardır insana. Kırılacak cam parçalarını daimi baki elmas niyetiyle senin koynuna sokar. Bir ömür elmas diye cam parçalarını taşırsın koynunda. Çünkü dünyaya ait bütün işler sana can parçası hükmündeyken aklın uyuştuğu için, ruhun sersem olduğu için, vicdan yerinden çıktığı için sen onları elmas zannediyorsun. O yüzden de dünyanın aldatıcı menfaatini gerçek menfaat zannediyorsun. Ahiret tarafını unutuyorsun. Evet dünya hayatı aldatıcı bir menfaattir. Çünkü sana haz verir ama huzur bulamazsın. İman cihetinden gelen bir dirhem huzur, bir ömür ...aradığın ve bulduğun hazlardan daha üstündür. Çünkü hazların sonu insanı perişan eder, bitirir. Hep veriyoruz o misali. Uyuşturucuda haz vardır, bir doz yetmez artırırsın sonu felakettir. Huzur öyle değildir işte. Her imanın cüzünde bir cennetten gelen lezzet vardır. Onu bulabilene. İşte şu daireler bir nevi cennetin çekirdeği hükmünde. Eğer biz onu hakiki manada sularsak, beslersek cennet meyveleri ondan çıkacak diyor. Evet dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Çünkü sen hazlarda buldum zannettiğin şeylerle aslında kaybediyorsun. Niye kaybediyorsun? Çünkü dünya hayatının aldatıcı menfaatini elde ettikçe ahiretten yemeye başlıyorsun. Çünkü ahireti tercih ediyorsun. Seve seve ve bile bile bu Müslüman hastalığıdır. Ahiret var der, Allah var der yok gibi yaşar. Dünyayı tercih eder, ayrımlar geldiği zaman daha çok dünya tarafı ağır basıyor çünkü erteliyor. Neden? Çünkü insan aldatıcı menfaate, hazır lezzeti müfteladır. İleride ertelenen ahiret gibi, cennet gibi bir meyveyi sanki cepte garanti gibi gördüğü için çok da onu dert etmiyor. Veyahut o aldatıcı menfaat insana geldiği için üzerine durmamız lazım bu aldatıcı menfaatin. Bir patronun veya işte bir devlet dairesinden gelen maaş kesinliği yani ona katli olarak ayın 15'inde, ayın 1'inde gelecek ya. Cenab-ı Hakk'ın vaadi onun gözünde öyle kesin değil belki de. Patrondan korktuğu kadar, gelecekten korktuğu kadar belki de Allah'tan korkmuyor. Çünkü ondaki menfaat daha peşin. Evet, 3 tane ayet söyleyeceğim abiler. Dünya hayatı kafirlere süslü ve sevimli gösterildi. Ayet neydi? Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Bu aldanan menfaat aslında kimler için? Süslü ve sevimli kimlere gösterildi? Kafirlere gösterildi. Bu sebeple onlar iman edenlerle hep alay edip durdular. Ayet bu. Hakkara Suresi. Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar. Kıyamet günü onlardan daha üstün olacaklar. Allah hesapsız rızık verendir. Ankebi suresi. İyi bilin ki şu dünya hayatı boş bir oyalanma ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Dikkat et ayetin sonu. Keşke bilmiş olsalardı. Onlar dünya hayatını sevip ahiret hayatına tercih ederler. Yestehünel hayat dünya Onlar ahireti bildiği halde seve seve dünyayı tercih eder. Bilmeyen değil bilenler yapıyor bunu. Biz yapıyoruz. Bildiğimiz halde dünyayı seve seve tercih ediyoruz. İnsanları Allah yolundan uzaklaştırmaya ve o dost doğru yolu eğri bürü göstermeye çalışırlar. Dünya hayatını tercih edenler Allah'ın ayetlerini eğer büker. Kendi menfaatini uyarlar. Kendi menfaatini bulacağı her türlü fetvanın peşinde koşar o insan. Çünkü dünya hayatındaki aldatıcı menfaati elde etmek ister o insan. Eğer bunlar yettiyse dersimize giriş yapalım. Şu aldatıcı menfaati anladık değil mi? Evet bizi, bizi anlatıyor yani. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsin. Dört sıralama var. Bilir misin neye benzersin deve kuşunun? Avcıyı görür, uçamıyor. Başını kuma sokuyor. Ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda, avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Şimdi bu pasajı bir baştan alalım. Şimdi, gaflete dalıp, hayatı tatlı görüp, ahireti unutup, dünyaya talip betbah nefsim. Yukarıda okuduğunuz ayetlerin özeti mi burası? Şimdi tersten bir gidelim ilk önce. Diyor ki, dünyaya talip olan betbah nefsim, talihsiz, kendini şaşırmış, kaybetmiş nefsim. Kimler dünyaya talip olur? Bir öncesine bakalım. Ahireti unutanlar. Çünkü mukayese yapamıyor artık. Dünya hayatı tatlı geldiği için, ahiret kısmı gidiyor. Tekrar ediyorum, kimler dünyaya talip? Ahireti unutanlar. Peki kimler ahireti unutur? Bu hayatı tatlı görenler. Peki bu hayatı kimler tatlı görür? Gaflete düşenler. Peki kimdir bu gaflete düşenler? Şu gafletin bir tanımı nedir? Üstad şu haldeki bir adamı şöyle anlatıyor. Diyor ki... Bir adam sağından solundan dehşetli yaralar almış. İltaplar, kanlar akıyor sağından solundan. İleride dar ağacı kurulmuş. Önünde sevdikleri asılıyor. Kendisi de o yolun yolcusu. Arkasında cesim bir aslan pençe sallıyor. Ama o sağda solda yerleştirilmiş olan lezzetlere elini uzatıyor. Akıl dışı değil mi? Böyle bir halde olan bir adam nasıl meyvelere elini uzatır? Yasak zevk ve eğlencelere nazar eder. Bu adam vücuduna tamamıyla narkozu aldıysa, sarhoş olduysa aslanı at zanneder. O yaraları gül bahçesi zanneder. O idam sehpasını salınacak zanneder. Aynısını yaşıyoruz mu? Ecel arkamızdan aslan gibi pençe sallıyor, her an gelebilir. En mutlu olduğun anda o pençe sırtına inebilir senin. Farkında mıyız? Aziyet, fakriyet, ebed yolculuğunda, sonsuz hayatı istiyorsun, sonlu şeylerle kalbini tatmin etmeye çalışıyorsun. Ölüme çaren yok, bu kadar acizsin. Ebed isteğin var, sonsuz istek arzuların var, metalipler var, maksutlar var, onları yerine getiremiyorsun, bu kadar fakirsin. Günde ortalama 300 bin insanın asıldığı dar ağacını görüyorsun. Ama hayatında aldatıcı menfaatler peşinde koşmaya devam ediyorsun. Neden? Çünkü gaflet sarhoşluğu sana geldiği için. Gaflet bu işte. Allah'ı unutmak, dünyayı tercih etmek, aldatıcı menfaatler peşinde koşmak. Peki bu adam neye benzermiş? Diyor ki bilir misin neye benzersin? Deve kuşuna benzersin. Avcıyı gördüğü zaman başını kuma sokar. Misal verdi ya. Şu metaforda. Avcı kim? Ölüm. O kum ne? Kum dünya işleri, dünya meşguliyetleri. Allah'tan, ibadetten, onu tanımaktan, onu bilmekten uzaklaştıran her iş, her meşguliyet. Deve kuşu da biziz. Biz dünya işleri kumuna başımızı gömdüğümüz için bir de orada diyor ki kum içinde gözünü kapamış kumun içine başını gömüyor bir de orada kapatıyor. O hali bile idrak edemiyor. Dünya işleri kumuna, eğlencelere, sefate. Hak yolundan uzaklaştıran tüm faaliyetlere, topluluklara başımızı gömdüğümüz için ölümü unutuyoruz. Sanıyoruz ki ölüm de bizi unutuyor. Tüm bedenin, ruhun, vicdanın çıplaklığıyla duruyor. Ölüm nerede olursanız olun sizi bulur diyor. Bak ayete bak. Nerede olursanız olun Nisa suresi 78. Ölüm sizi bulur. Hatta en sağlam kalelerde, burçlarda o burcun yorumu git Mars'ta, Jüpiter'de olsan dahi. Ölüm seni bulur. Kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya sonunda o gelip sizi bulur. Bu da Cuma suresi. Yoksa hayatı boyunca günah işleyip nihayet kendisini ölüm gelip çattığında ben şimdi tövbe edeceğim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir. Nisa 18. 8-9 tane ayet okuduk değil mi? Gaflette dalanlar kimlerdir? Allah'ı ve emirlerini unutturan işlerden oluşan kumlara başını gömenler. Heves ve heva peşinde koşanlar. Gaflet sarhoşluğuyla hislerini iptal edenler. Hevesatı ona sihirbaz olur. Hakikati göstermez. Leş olanı çiçek gibi gösterir. Zehir olanı bal gibi gösterir. Ölüm ağını gelir. Üstad diyor ki bir yerde lemaat olması lazımdı. O sihirbaz diyor hevesat sihirbaz ona olur zehirbaz. Her hali gerçe çıplaklığıyla... Sihir gider, zehirler ortaya çıkar diyor. Bu hayat böyle. Gerçi günde 300 bin insanın ölmesi diyor ki, o zaman tabii 30 bin insan, şu an 300 bin insan. Bu gaflet perdesini diyor biraz parçalıyor. Vicdan feryat ediyor ama heva ve heves onu susturuyor. Vicdan rahatsız, bir şeyler yapmak istiyor ama hevesleri onu susturuyor. Bir teselli istiyor, bir meşguliyet istiyor, bir eğlence istiyor. Yoksa diyor vicdan dayanamaz, diyor ki intihar eder. Bir şekilde uyuşturmak zorunda. Vicdanını aldatması lazım. Ruhunu uyuşturmalı ki o elemi hissetmesin. Ama diyor ölüm birden hissettirir. Ey diyor gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğünü ağlayan nefsim. Elhamdülillah bu derslerinde şunları duymak şu an muazzam bir nimet. İş işten geçmediğini ispatıdır. Cenab-ı sana tövbe kapısını açık bıraktığının, affedilmeyi açık bıraktığının... ''Zamanı geçmedi. Ölüm sana daha gelmemiş. Haydi kusurlarını itiraf et.'' Dediği bir zamandayız şu an. Ümitsizliğe düşmek yok. Ha dünyayı sevmeyeceğiz mi? Hemen paracılacağım elbette Müslüman dünyayı sevmez mi ya? Ben çok seviyorum. Cenab-ı Hakk'ı tanıttırıyor bana. Ben ahireti cenneti bu dünyayla kazanacağım. Ben burada memurum işimi yapmam lazım. Ben burada ticaretteyim öyle değil mi? İsim sıfatlarıyla Allah'ı tanıyorum ben. Dünyayı nasıl sevmem ya? Dünyanın cife oluşu, leş oluşu dalalet ve sefaat yönüdür. Hak yolundan uzaklaştıran cihetleridir. Biz o taraflarını sevmiyoruz. O taraftan uzak durun diyoruz. Yoksa dünya sevilmez mi ya? Sevilir değil mi? Seviyoruz değil mi dünyayı? Sevmez miyiz Fatih? Yolculukta yemiyoruz mu? Ne güzel yerlere gidiyoruz ya. Affediyoruz mu? Yemeği de seviyoruz ya. Muhabidi de seviyoruz, gezmeyi de seviyoruz. Ama sevilmeyecek yönleri de sevmiyoruz ya. İman dairesinde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu keyfe, meşru daireki keyfe iktifa ediyoruz. Haramlarda aramıyoruz. Gerçek menfaatin peşindeyiz. Aldatıcı menfaatin peşinde değiliz inşallah. Ha aldanıyoruz ama tövbe ediyoruz hamdolsun. O ciyet de var işte. ...o zaman eğer biz meseleyi anladıysak... ...yani eğer vicdanımız feryat ediyor... ...ama bir şekilde gaflet ile onu uyuşturuyorsak... ...onu susturuyorsak... ...o zaman demek ki bizim halimiz neye benziyor biliyor musun? Şimdi onu söyleyecek. Bak diyor ki... ...ey nefis... ...hangi nefis... ...yukarıda bahsettiğim gaflete dalan nefis... ...şu temsile bak... ...nasıl dünyaya hasrı nazar... ...yani sadece dünya odaklı yaşamak... ...aziz bir lezzeti... ...büyük bir lezzeti... ...elin bir eleme kalbeder... Senin biriktirdin, depoladın, o lezzetler diyor bir anda diyor eleme dönüşür. Çünkü 10 yıl uğraşmışsındır. Bir şeyler biriktirdin, bir şeyler elde ettin. Bir an gelir, bir kıvılcım köyü yakması gibi o azim lezzetlerini, keyiflerini zir eder. Etmez mi? Eder. Şimdi hasr-ı nazar, şu dünyaya hasr-ı nazar eden insanları bir ele alacağız. Kendi mi yani? Çünkü ben nefsimi yapıyorum dedim mi? Ya, inşallah hisseder olurum diye. Bir niyazdır bu. Çünkü her şeyi uygulayamıyoruz. Yapmayacağız mı? Kürsüde itiraf edeceğiz Allah'a. Belki sizin hürmetinize biri daha pişmanlık duymuştur. Onun hürmetine kabul olacak. Bilemiyorum ki. Ben de cebelleşiyorum. Ben de insanım. Her şeyi hallettik mi yani şu dersleri yapıyoruz diye. Hepimizin bir hasr-nazar tarafı var. Sadece dünya odaklı baktığımız işler var. Allah bundan razı mıdır demeyi çıkardığımız evreler oluyor hayatımızda. İşte diyor ki şu temsile bak gör. Nasıl diyor dünyaya hasr-nazar. Sadece dünya odaklı yaşamak. ...aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Evet dostlar iki dünya saadeti, iki dünya cihetindeki huzur ehl-i iman için geçerlidir. Kafir bunu bilmez. O tek dünyalı. Biz elhamdülillah iki de huzuru istiyorsak, saadeti daireyin istiyorsak o zaman iman cihetinde olacak. Çünkü bir mümin bütün ömrünü sadece dünya lezzetlerine odaklamaz. Dünyayı ahiretinin tarlası bilir. Ticaret için geldiğini bilir. Allah'ı tanımak, bilmek için geldiğini bilir. Kendisini misafir kabul eder. Her hali imtihan kabul eder. Öyle değil mi? Sebeplerin karşısında hayatında karşılaştığı olaylar cihetini, izzetini kaybetmez. Bütün hayrın Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğunu bilir. Bak biz hasr-ı nazar sadece dünya odaklı değilmiş. Elhamdülillah. Kainat onun tasarrufunda bilir, onun terbiyesinde bilir. Onun ilmi iradesi kudretiyle olduğunu bilir. Kendisine verilen cihazatları nerede kullanılması lazımsa gözü tefekkür etmeye, aklı onu düşünmeye, marifeti kullanır. Bütün cihazatlar kendi vazifesini, dilini bir müfettiş yapar. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerde kullanır, şükrü artar. Subhanallah, elhamdülillah der. Ama hasr-nazar eden kişi, aziz bir misafir olduğunu unutur. Sadece dünyadaki mide ve bel altı lezzetleri için sarf etmeye başlar. İki ders öncesinde konuştuğumuz mesele sadece Dünya odaklı yaşayan, hasr nazar bu dünyaya veren çalışır, para kazanır. Mutfağa gider, tuvalete gider. Çalışır, para kazanır. Mutfak, tuvalet, iş. Mutfak, tuvalet, iş. Ayaklı bir dışkı makinesi olur. Dünya odaklı yaşayan birisi. Sadece midesi için, hayvani lezzetleri için. Bunun için mi var ya hayat? Bunun için mi verildi sadece? Risen geçen bir manayı söylüyorum, hakkınız herhalde. Vallahi geçiyor. Altıncı sözde geçiyor. Gözünü diyor bir galvat derecesine indirir, kötü işler yapan. Bizim halk arasında tabirine kadın pazarlayan, gözünü, gözünü vicdanına, ruhuna kadın pazarlayan hale getirir. Dünya odaklı yaşamı. İlerisi var mı? Evet diyor şu temsile bak. Nasıl dünyaya hasır nazar, aziz bir lezzeti elin bir eleme kalbeder. Mesela şu Karye'de ne diyelim biz? Yani Barla'da, Bursa'da diyelim. Bursa'da iki adam bulunur. Birisinin %99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Biri Salih olsun, biri de Enis olsun. Salih'in %99 ahbabı dostu İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. Bir tane burada bir arkadaşı kalmış, doktor kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu Salih İstanbul'a miştaktır, düşkündür, İstanbul'u sever. Hep orayı düşünür, dostlarını düşünür, ahbabına kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse haydi oraya git koşarak, sevinerek gider. Neden? Çünkü dostların nasıl olduğunu biliyor. İkinci adam Enis. %99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Bak zanneder mahvolmuşlar zanneder. İşte bir yerlere girmişler, göz önünden kaybolmuşlar zanneder. Şu biçare adam bütün onlara bedel yalnız bir bir misafire, belki bir kediye, belki bir köpeğe ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim ayrılık acısını unutmaya çalışır. Şimdi bunların hayattaki karşılığı ne? Ahirete inanan bir adam, dostları gitmişler, nereye gittiğini biliyor. İman dairesinde yaşayan dostları vardı. Ahbabının nereye gittiğini biliyor. O da oraya gitmek ister. En başta Habibullah orada değil mi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Evliyalar, asfiyalar orada değil mi? En yakın dostları ehli cennet inşallah iman dairesinde yaşadıkları kendi öyle olduğu için etrafındakiler de inşallah öyle. Elbette oraya müştak olur, oraya gitmek ister. Bu adam ölümden korkmaz, bir geçiş kapısı olarak görür. Ama diğeri, kendisinin bu dünyadan gidince yok olacağını yandığı için kendisinden önce gidenlerin de yok olduğunu zannediyor. Nereye gittiklerini bilmiyor, kaybolmuşlar, mahvolmuşlar. Ebedi bir ayrılık cihetiyle bir tane dostuna muhabbet dahi besleyemez. Çünkü o da gidecek, evladına hakiki muhabbeti veremez, sevecekken yok olacak bir bebeğe hasır nazar etmek. Biriktirdiği her şey yok olacak, evladı, hanımı yok olacak. Çünkü yokluğa inanıyor mi misin yokluk nasıl bir şeydir? Hani kafeden çıkarsın, telefon cebinde yoktur, yüreğine iner ya bir an bakarsın ya böyle. Telefonda bunu yaşıyorsun lan. Telefonda kalbin dayanmıyor. Ebedi hayatı kaybetmek nasıl bir şey? Ha? Evladı olanlar, parkta çocuğu bıraktın, telefonla konuştun, arkanı döndün, evlat yok orada. Ha? Koşturdun sağa sola, kamera hiçbir şey yok. Evlat yok ortalıkta. Evlat için sen bunu gösteremesin, buna dayanamıyorsun. Ebedi alem. Sonsuz yok olmak. Şimdi bu adam bu dünyadan gitmek ister mi? Yaşarken elem duymaz mı? Neyden lezzet alacak bu adam? Elbette alamayacak, işte kendini uyuşturacak. Tenvim edecek, meşgaller bulacak kendisine. Ne kadar dehşetli bir hal ya. Abiler şükredin iman var, şükredin. Ahiret var, Allah'ı tanıyoruz, Allah'ı biliyoruz. Bundan daha büyük nimet var mı ya? İşte o yüzden diyor ki, ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle. Şu ölüm senden ne talep eder? Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak senden ne ister? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. O adam gibi hasr nazar ciyetiyle dünyaya bakma. Her şeyini oraya odaklama. Ölümü bil. Hayatın senden bir istediği olduğu gibi ölümün de senden bir isteği var. Olmaz mı? Elbette olur. O yüzden ey nefsim, ey Serkan sen de kendi adını söyle deme zaman değişmiş. Çünkü nefis kurtulmak istiyor benim bu baskından. Kurtulmak istiyor. Yeter diyor. Ondan sonra ikinci susturma geliyor. Diyor ki ey nefsim deme zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Herkes geçim derdiyle sarhoştur. Deme. Çünkü ölüm değişmiyor. Her şey değişiyor. Ölüm değişmiyor. Firak bekaya kalbolup olup başkalaşmıyor. Bu dünyadan gidişler sonsuzda gidip ortadan kaybolmuyorlar. Bir hesap günü var. Bir tohumu toprak altında başı boş bırakmayan kudreti ezeli sen toprak altına gireceksin, seni başıboş bırakır mı ya? Ha? Bir zerreyi başıboş bırakmayan kudreti ezeli seni başıboş bırakır mı? Seni vazifesiz bırakır mı? Bir muhasebesi olmayacak mı? Tohumların hayatını kaydeden Allah bir dahaki baharda ortaya çıkarıyor. Onların yaptıklarını kaydeden senin şu dünyada yaptıklarını kaydetmeyecek mi? Hesabı sorulmayacak mı? Aciz-i beşeri, insanın acizliği, fakr-i insani, insanın fakirliği değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Ölümle insanların bu dünyadan gitmesi sürat peydah ediyor İnsanların gaflete dalması, günahlara girmesi hataları, günahları meşru yapmaz beyler. Bütün insanlar günahlara girse, faiz helaldir dese o helal olmaz. Zina helaldir dese helal olmaz. Zamanın değişmesiyle değişmiyor onlar. Herkes dünyaya dalmış. ne yapalım? Herkes hayata tapıyor. Geçim derdile sarhoştur. Röportaj yapıyorlar soruyor. Diyor ki imanın şartları nedir 50-60 yaşındaki adama. Sen bana boş ver imanın şartlarını. Geçimin şartlarını söyle diyor adam. Evet derdi maişetle sarhoştur. Geçim derdiyle sarhoş olmuş. Allah unutmuş. Ana vazifesini unutmuş. Ölüm değişmiyor. Herkes değişiyor. Ölüm değişmiyor abi. Değişmiyor insanların, insanların acziyeti, fakirliği. Öyle bir hale geldik ki değişmiyor, ziyadeleşiyor. İhtiyaçlarımız arttı. Önceden 3-4'lü şimdi olmuş 20. Diyor ki 20 tane ihtiyacım var ve bütün ihtiyaçlarını tedarik etmekte ancak 10 kişiden ikisi helal yolla bunlara kavuşabilir. Sekizi harama girer, kendisini mağdur görür. Zaruret vardır der. Hayatınıza bakın. Zaruri olmayan şeyleri zaruri gibi şeytan yutturuyor mu? Her yolu açıyor mu? Arzuların zaruret gibi gelmiyor mu? İsteklerin, taleplerin zaruretmiş gibi gelmiyor mu? Dini feda ettirmiyor mu? Namazı terk ettirmiyor mu? Rezak sen misin? Evladın rızkını veren sen misin? Rezzak patron mu? Nasıl namazı terk edersin ya? Askerdesin diyelim ki. Hududu bırakıp da sınırı bırakıp da çarşıya ticarete gider misin? Hain olmaz mısın sen? Hain derler insana değil mi? Dünyalık bir sistemde hududu terk eden askeri düşün. Günde beş kere nöbete çağırıyor Cenab-ı Hak. O nöbeti terk eden hain değil midir? Haindir değil mi? Allah'ın verdiği ömrü, hücreleri, bedeni gasp ediyor. Allah'tan uzaklaştırıyor. Bu adam zalim değil midir? Günahından pişmanlık duymuyor. Bu adam fasık değil midir? Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peydah ediyor. Çünkü ölüm dalgası dünya sahilinden alıyor, götürüyor. Ortalama 300 bin insan alıyor, götürüyor. Binlerce planların içinde gömülürsün abi, dikkat et. En güzel hayallerini kurduğun zaman da ölüm gelir. Şimdiden yazın gideceğin tatillerine bakıyorsun değil mi? Evladın 10 yıl sonraki okulunu düşünüyorsun değil mi? Bunların içinde gidersin. Bu hayaller içinde gömülürsün. Dünyaya hasır nazar edemezsin sadece. Evet biz dünyaya da bakacağız ama sadece dünya odaklı Bakamazsın güzel kardeşim bakamazsın. Bakın ayete bak şimdi. Tevbe suresi. Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, mensup olduğunuz aşiretiniz, milletiniz, akrabalarınız, kazanıp biriktirdiğiniz mallar, kötüye gitmesinden kaygılandığınız ticaretiniz, hoşlandığınız konutlar, evler, ayet. Size göre Allah'tan ve O'nun elçisinden ve O'nun yolunda savaşmaktan daha sevimli ise, o yönde fedakarlık yaptırıyorsa, o cihetler sana sevimli geliyorsa, artık Allah emrini getirinceye kadar, yani dünya ve ahirette başınıza bir bela gelinceye kadar bekleyin. Ayet. Bugün ticaretim kesede uğrar, O'nun kaygısı, anan, baban, Biriktirdiğin mallar, onu nasıl tutarım, onu nasıl muhafaza ederim, nasıl daha çoğaltırım diye. Bunları düşünmekten, Allah'ı düşünmeye vakit bulamıyorsun ya. Bunlara üzüldüğün kadar, bunlarla gelen sevinç kadar, iman cihetinden bir sevincin yoksa veya imanı kaybetme korkusu sende yoksa, bir pişmanlık yoksa, büyük binalara girdiğinde pişmanlık hissetmiyorsan, tövbe etmiyorsan... Ne diyor biliyor musun? Azap gelinceye kadar bekle. Allah vaadinden vazgeçmez böyle. Hulfül Hul. vaat... Diyor. O sözünden dönmez. İşte şu ders gafil kafaya tokmak. Vallahi şu derste uyanmıyorsak işte bekle. Ölüm uyandırır. İş işten geçer. Dünyanın lezzetleri zehirli bala benzer. Mesli Münuriye'de geçiyor. Lezzeti nispetinde elemi vardır. Ve diyor ki seni beklemekte olan ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince yani bizlerce güzel addedilen şeyler orada çok çirkindir. Cenab-ı Hak merhametinden diyor ki bir saatlik lezzeti terk etmeye davet ediyor. 24 saatten bir saat dünyadan al senelerce dostlarınla beraber rahat edesin. Öyleyse kayıtlı ve kelepçeli sevk edilmeden evvel sen Allah'ın davetine icabet et, namazlarını kıl. Çok güzel örnek değil mi? Zaten gelmezsen zorla geleceksin, seni götürecekler. Bari tıpış tıpış kendin git diyor. Bu da merhamet göstermesi. Ama nefis bir daha kaçmaya çalışıyor. Diyor ki hayır ben de herkes gibiyim. Kaç tane adam burada bunu dertlenmiş de konuşuyor. Bak dışarıya, bak ünlülere, bak bilim adamlarına. Binlerce insan senin bu dediğinin zıttına... Farklı bir yaşantısı var. Onlardan destek mi alıyorsun? Bir fenomen, 1 milyon takipçi olan fenomen tesettürden çıktı diye. Sen onu meşru mu görüyorsun? Ha, demek ki bir şey olmuyor. İnsanlar onu alkışlıyor. Yorumlara bak. Herkes alkışlıyor. Herkes takdir ediyor onu. Tebrik ederiz, tebrik ederiz, tebrik ederiz, tebrik ederiz diye. Eee demek ki çok normal bir şeymiş diye. Ben de herkes gibiyim. Ben de çıkabilirim. Deme. Hem deme. Ben de herkes gibiyim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder rütbeler, makamlar kabir kapısına kadar. Herkesle beraber olmak denen teselli, kabrin öbür tarafında beş para etmez. Bir kıymeti yoktur. Elbette en bahtiyar odur ki dünya için ahiretin unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini hayatı dünyevi için bozmasın. Ebedi hayatını dünya saadetleri için bozmasın. Malayani, boş işlerle öbürünü telef etmesin. Kendini misafir telak edip ...misafirhane sahibinin Cenab-ı Hakk'ın emirlerine göre hareket etsin... ...selametle kabir kapısını açıp saadet-i girsin. Evet dostlar, Allah kimlere hidayet vermez? Ayetlerde şöyle geçiyor. Allah zalimler topluluğuna, fasıklar topluluğuna ve kafirler topluluğuna hidayet vermem diyor. Bakın zalimlere demedi, fasıklara demedi, kafirlere demedi... Topluluğa dedi. Çünkü insan topluluk halindeyken kuvvet buluyor. O olayı meşru görmeye başlıyor. Bugün takip ettiğin insanlara bak bakalım. Fikrini benimsediğin insanlara bak. YouTube'dan, Instagram'dan takip ettiğin fenomenlere bak bakalım. Onun leş fikirleri, Allah'tan uzaklaştıran, isyan gerektiren, isyan halleri sen onları izleyip, onları benimseyip, onu takip edip, ona katkıda bulunur. Eğer fasıksa o toplumun içine giriyorsun, geçmiş olsun. Zalimse o toplumun fikrini benimsiyorsun, geçmiş olsun. Eğer inansız bir adam... Ben fikirlerini beğeniyorum bu adamı. Ya güzel şeyler düşünüyor. Allah'a inkar ediyor. Dinsizliği konuşuyor. Yani ama taraftarım. Bakın Harik bin Verit, radıyallahu anh, Hazreti Ömer... Hep o topluluktan tek başına kaldıkları zaman hidayet nasip oldu. Topluluğun içinde kalanlar hidayete gelemez. Çünkü sen yalnız kaldığında Allah'ı düşünürken... Hak yolunda bir şeyler yapmam lazım derken... O topluluğun içine girdiğin zaman kendini kaybetmiyor musun? Arkadaş ortamına dikkat et işte. Çok önemli arkadaş ortamın zalimler topluluğu olmasın. Arkadaş ortamın fasıklar. Yani günahıyla övünenler bugün günahıyla övünen insanları takip edip benimseyip destek verdiğin o insanlar topluluğundan olmayasın. Dikkat et hayatını. Hidayet alınmasın elimden. Evet. Bunları konuşmayacağız. Neyi konuşacağız ya? Yani şunlara vakit ayırmayacağız da bununla dertlenmeyeceğiz. Bizi ne uyandıracak o zaman? Haftada bir yaralanıyorsun. Kalbin parçalanıyor. Revir işte burası. Gel bir merhem sür bir merhem sürmek için. Bak diyor ki şirk ve dalaletin, fısk ve sefaatin yolu. Hak yolundan saptıran her yolu ele alabilirsin. Günahlara sevk eden, yasak zevk ve eğlenceler yolları insanı diyor nihayet derecede sükut ettiriyor. Yani eseri safiline doğru götürüyor seni. Ah seni taklıyım suretin yaratılan insanı, ağlay illiğine yani layık olan bir insanı esferi safiline doğru götürüyor. Hadsiz elemler içinde nihayetsiz ağır bir yükün zayıf ve aciz birini yükletirir. Çünkü insan Cenab-ı Hakk'ı tanımazsa, ona tevekkül etmezse, ona güvenmezse, o vakit insan gayet derecede aciz ve zayıf, nihayet derecede muhtaç, fakir ve hadsiz musibetlere maruz, elemli ve kederli bir fani hayvan hükmünde olup bütün sevdiği ve alaka peydâ ettiği bütün eşyadan sürekli ayrılık elemini çeke çeke nihayette az önce örnek verdiğimiz gibi baki kalan bütün ahbabını ...ayrılık elemlerinin içinde bırakıp, kabrin zulümatına yalnız olarak gider. Kimse yanında olmayacak. Hem şu verilen hayatta, şu müddet hayatında gayet cüz'i bir ihtiyar, bir seçim hakkı. Küçük bir iktidar, kısacık bir hayat ve az bir ömür ve sönük bir fikir ile, yani bence bence demek ile... ...ve nihayetsiz elemlerle ve nihayetsiz emel ve arzu ve isteklerle faydasız çarpışır. Bizi anlatıyor. Burada kırkın üstünde abilerim de var. Bakın hayatınızda Semeresiz, boşu boşuna çalışır. O hadsiz arzularını, isteklerini tatmin etmeye çalışır. Ömür gitti. Hem kendi vücudunu yükleyemediği halde, onu kaldıramadığı halde, koca dünya yükünü bir çare beline ve başına yükletir. Daha cehenneme gitmeden önce cehennem azabı çeker. Evet, şurası önemli. Şu elim elemi ve dehşetli manevi azabı hissetmemek için Dersin başına döndük. O ehli dalalet, hak yolundan sapanlar, hislerini iptal etme nevinden, gaflet sarhoşluğuyla geçici olarak hissetmezler. Görürsün, hayır sana katılmıyorum, adamlar mis gibi eğleniyorlar, on numara. E sen kendini aldatıyorsun yani, baksana. Hayatın tüm lezzetlerini, keyiflerini tadıyorlar, yaşıyorlar. Evet. Geçici olarak hissetmez. Fakat hissedeceği zaman, kabre yakın olduğu vakit birden hisseder. Kabre yakın olduğu vakit birden hisseder, çünkü Cenab-ı Hakk'a hakiki kul olmazsa... ...kendi kendini malik zannedecek. Ne biliyor musun bu? Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onlara nefislerini unutturdu. Bak Allah'ı unutursan Allah sana nefsini unutturuyor. Nefsini unutan bir adam nefsini kendine dost edinir. Çünkü nefis düşmandır. Onu bilirsen ona karşı gard alırsın. Savaşırsın, mücadele edersin. Eğer düşmanın sana dost olmaya gelmeye başladıysa... ...sen onu koynuna bastıysan artık etrafta düşman arama. İşte diyor ki... Onlar bu hale geldikleri için kendi kendine malik zannettiler. Kendinin sahipleri ilah zannettiler. Ölüm geldiği anda sizin ilahlığınız buraya kadar denilecek. Onlar kendi kendine malik zannetti diyor. Ne zamana kadar? Ölüm gelene kadar. Ölüm gelince CE yapacak. Fatih senin ilahlığın buraya kadardı. Hadi bakalım buyurun. İnşallah öyle olmayız. İnşallah kendi kendimize malik zannetmeyiz. Abd olduğumuzu, kul olduğumuzu biliriz. Ona göre yaşarız. Elhamdülillah. Şu nurların kıymetini bilelim beyler. Okuyalım. Okuyalım çünkü zaman geçiyor. Film bitmeden önce. Haydi sen de İstanbul'a veya nereye gittiği belli olmayan yerlere çağrılmadan önce okuyalım ya doktor. Değil mi? Gaflette olmayalım inşallah. Evet. Herkes kendi hissesini inşallah almıştır. Duadın bana da tesir etsin. Allah razı olsun elafafia.